Başınızın ucunda dönüp dolaşan binlerce hadiseyi evrip çeviren Hazreti Allah, tedbir ve idaresini yürüten Hazreti Allah size gösteriyor ki bu işler yapmadığı muhtedirdir. Ve annahu ala kadir. <gülüyor> ve saat Kıyamet gelecek bunda şüphe yoktur. Kıyameti koparacaktır Allah Celle Celalhu. Doğan her şey öldüğü gibi, biten her şey büyüyüp kuruduğu gibi. İnsanın da mevut bir eceli vardır. Gözünüzün önünde doğan, büyüyen, sönen, giden şeyler, saatin saniyesini sayan şeylerse, saatin akrebini sayar mahiyetinde olan sizin varlığınızda bir gün sönecektir. Tıpkı her şey gibi sizde bir baharınız olduğu gibi bir yazınız, bir de sonbaharınız olacaktır. Kıyamet muhakkak gelecektir. Ve ennallâhe yeb'asü men fil kubur. Ve sonra Allah bütün kabirlerde bulunanları ihya edecektir. Nazirini söyledi. Her şey çürüdükten, toprağa döküldükten, tohumlar toprağın altına girdikten, yok olduktan sonra, bütün bir güzel bahar hak ile yeksan olduktan sonra, yeniden ikinci bir baharda o tohum ve tohumcuklardan Allah Celle Celaluhu, umumi baharı haş ve neşrettiği gibi Sizler içinde bir haşr-ı azam açacak ve sizler haşr-ı neşr Bunu küre arz üzerinde her baharda bir nazir olarak Allah Celle Celaluhu ihya ve imat etmek suretiyle ahirette de bizi burada öldürdükten sonra ihya edeceğine bir nazir olarak arz ediyor. Bir misaldir. Bunu tutun, bununla yürüyün, haşr-ı azama inanacaksınız. Mesela isterse bir filozof seviyesinde el alınsın, isterse bir çoban seviyesinde. Kur'an'ın ikna metodunun üstünde başka bir metot tasavvur edilemez. Tekrar arz edeyim. Yazılan da söylenen efendimizin hadisleri dahil sallallahu aleyhi ve sellem sadece bu hakikati uzmanın avam halka göre tefsir ve tahsilinden ibarettir. Nuru aleme Kur'an'ı möcsür beyan enfüsî olarak bizi düşündürmeye teveccüh ettiği zaman Haş'a ait şu delillerle karşımıza çıkıyor. كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ وَعْبُدُوهُ وَتْعُوهُ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدْأَكُمْ <gülüyor> تَعُودُونَ Allah'a ihlaslı olarak dua edin. Gönlünüzü Allah'a verirken halis ve muhlis olarak verin. Kulluğunuza kıllük iş katmayın. وَدْعُوْهُ مُخْرِسِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ Sizi bidayette yarattığı gibi yeniden döneceksiniz. Sizi ihlasa, samimiyete davet ediyor. Bunun verasında hajr azamı size anlatıyor. Başta sizi topraktan yarattığı gibi, bir nütfeden yarattığı gibi, bir mudgaden meydana getirdiği gibi, bir kan pıhtısından meydana getirdiği gibi, bir çiğnem etten vücudunuzu teşkil ettiği gibi yeniden Allah Celle Celaluhu sizin vücudunuzun zerratını bir araya getirecek terkip yapacak haş ve neşredecek öyleyse Allah'a ihlasla ibadet edin, samimiyetle Allah'a gönlünüzü verin el açıp dua ettiğiniz zaman bütün gönlünüzü Allah'a teveccüh edin ve yine ewelem yara linsanu enna halaknahu min nutfetin feizahu ve hasimun mubin وَدَرَبَلَنَا مَثَلَوْا وَنَسِيَ خَلْقَهْ قَالَ مَنْ يُحْيِي لِذَّامَ وَهِيَ رَم۪يمٍ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذ۪ي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عليم. Her şey çürüyüp yok olduktan sonra, ilk devirlerin iptidai kâfirinin söylediği aynı şeyi 20. asırda müntehi kafir de söylüyor. Her şey çürüyüp yok olduktan sonra, Kürümüş bu kemikleri, kül haline gelmiş bu kemikleri kim diriltecek? Kur'an cevabı veriyor. <gülüyor> hayatı ilk defa onlara kim verdiyse söyle, yine nihayette o verecektir. Vidayette camit şeylere hayatı kim verdiyse, işte zerrat önünüzde, işte bir hücreyi teşkil eden elemanlar önünüzde diyor. İşte rna dna deyip gruplaştırdığınız asitlerin molekülleri önünüzde. Buyurun şu camit şeyleri ve sonra yarı canlı şeyleri bir araya getirmek suretiyle insanı inşa ediniz. Sonra onu tüplerde büyütünüz. Sonra insan azmanı bir varlık haline getiriniz. Sonra da Allah'a karşı tahta da bulunuz. Yapamayacaksınız bunu. Bunu başta Allah yarattı. Camide canlılığı Allah kazandırdı. Şuursuz zerreleri bir araya Allah getirdi. Demiri, kömürü, bakırı, oksijeni, hidrojeni bir araya Allah getirdi Celle Celaluhu. Başta bu terkibi yapan, bu teşkili yapan Allah, yeniden ihya edecek, inşa edecek O'dur. قُلْ يُحْيِهَا الَّذ۪ي اَنْشَاءَهَا اَوَّلَ مَرَّ وَهُوَ بِكُلْ خَلْقٍ alim. Yarattığı mahlukata nigâhvandır. Her şeyi Allah Celle Celaluhu bilir. Allazi cealaleküm min eşşeceril ahdarin nara minhu O Allah ki Celle Celaluhu damla damla içinden su damlayan ağaçtan ateş çıkarıyor. O Allah ki Celle Celaluhu zıtlar bir araya gelmez. Ezıtlar la an. Felsefede zıtları bir araya getiren sadece Hegel'dir. Hegel'in saçmaları içinde zıtlar bir araya gelir, İki zıt şey bir araya gelmez, gece gündüzle bir arada olmaz, küfür imanla bir arada olmaz, ateş buzla bir arada olmaz biri gider bunlardan, zıt bir araya gelmez. Ama Allah Celle Celaluhu muhteşem kudretini size anlatırken, gözünüzün önünde Haşri Bahari'de müşahede ettiğiniz bir hadiseyle anlatıyor. Öyle Allah ki Celle Celaluhu yeşil ağaçtan ateşi çıkarıyor. Arap'ın bildiği merh ile afar ağacından, damla damla su damlarken çöl adamı bunu çok iyi bilir. Bir taraftan su damlarken bir taraftan süktüğünüz zaman ateş çıkıverir kendisinden. Kudretini yaşta ateş çıkarmak suretiyle size gösteren Hazreti Allah Celle Celaluhu siz öldükten sonra ebediyen uyumanıza müsaade etmeyecek. Sizi ihya edecek, iyiliğinizin mükafatını, kötülüğünüzün cezasını verecektir. Ve yine insanlık alemine Kur'an-ı Muhyüsü'l-Beyan tevcihi kelam ederek emsalini, nazirini bize göstermek suretiyle hem büyük alemde bunu gösteriyor, hem insanlık aleminde hem de mikro alemde. Küçük hücrelerin cereyan ettiği alemde, spermlerin hareket ettiği alemde, yumurtanın fonksiyonunu icra ettiği alemde Celle Celaluhu Allah gösteriyor. Ya ay yehanes, in kütüm fi reybin min al-bağth, fîna xalaknâkum min turab, thumma min nutfa, thumma min alaqa, thumma min mudqa mukhllakat ve gil mukhllakah, lü nü beyn alakum ve nü qırıflarhâm ma nşa, thumma nuxrjukum tüfle, thumma lı tablugu aştakum, vâmin men arzal umur وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى اَرْزَلِ الْعُمُرُ لِكَيْلَى يَعْلَمَ مِنْ بَعْدْ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَ الْأَرْضَ هَامِدَةً İlâ ahiril âyet sadakallâhu'l-azîm. Ey insanlar! Haşrın meydana geleceğinde şüpheniz varsa şu azim ve cesim ve sizin mahiyetinizde cereyan eden hadiseye bakın. Şu enfüsî delili tetkik edin. Cenab-ı Hakk'ın tasarrufu hakkında kudret ve iradesi karşısında secdeye gideceğiniz, belinizi kıracağınız gibi de inanacaksınız. Allah Celle Celaluhu sizi topraktan yarattı. Mahiyeti aslayanız yeryüzünden alınan bir kısım elementlerden ibarettir. Sonra karıştırılmak suretiyle bir protein çorbası yapılmıştır. Allah sizi yeryüzünden alınan bu elementlerden yarattı. Sizi topraktan yarattı. ثُمَّ مِنْ Sonra bir kademe sonra canlılar seviyesine geldikten sonra Allah sizi bir damla sudan yarattı. Hor hakir bir damla sudan yarattı. Alam نَخْلُقْكُمْ مِنْ Sizi hor hakir bir sudan yaratmadık mı? Nedir bu kibir, nedir bu gurur? Nedir bu temerrüt, nedir bu düşüncesizlik? أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَا Nedir bu kaflet? min nutfetin sonra bir çiğnem sonra min alaqatin sonra bir kan pıhtısından yani mahiyetiniz bir damla su olmadan sonra kan pıhtısı durumuna gelmektedir. Summa min Sonra bir çiğneme haline gelirsiniz. Şekilli şekilsiz bir çiğneme haline gelirsiniz. Bu vaziyete geldikten sonra ya artık yaratılırsınız veya yaratılmazsınız. Ya bir sakat olarak düşü verirsiniz veya devam edersiniz. Ya Allah celle celaluhu maiyetinizle fıtratınızda bulunan tohumunuza göre bir hüviyete sizi irca eder veya hiçbir şey yaramayan bir et parçası halinde dışarıya çıkarsınız. Ben öyle anlıyorum. Çok tefsirciler böyle anlamamışlar. مِنْ مُدْغَةٍ ve وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ Niçin böyle yapıyoruz, size beyan edelim diye. İptidai devirde bir insanın rahmi i maderde teşekkür şeklini Kur'an'ın mucizatını arz ederken arz etmiştim. İntihai devirde, rahmi i maderde ceninin teşekkür şeklini nazara veriyor Kur'an'ın mucizi beyan. Siz röntgen şualarıyla takip ettiğiniz zaman Kur'an'ın takip ettiği bu seyir içinde çocuğun annenin karnında geliştiğini göreceksiniz. Mimmut katin, ve gayri muhallaka Nazarınıza böyle arz ediyor. Yübe <gülüyor> yine Size beyan etmek için, sizi cehaletten kurtarmak için, sizi irşad etmek için, bütün bunları yapan Allah'tır dedirtmek için, bütün bu tahvülati yapan Hazreti Allah'ın haşri getireceğine sizi inandırmak için. Sözü kesiyor. Dolayısıyla hükmünü ifade ediyor ve devam ediyor. Ve فِي rufiler مَا نَشَاهِ Sonra dilediğimiz kadar meşimende tutarız o çocukları. Cenini istediğimiz kadar rahmi maderde tespit ederiz. Sonra da dünyaya gelir. Bazen çocuk olmadan düşer. Bazen altı aylık bir çocuk halinde dünyaya gelir. Bazen dokuz aylık bir çocuk halinde dünyaya gelir. Bazen bir yaşında dünyaya gelir. Bazen iki yaşında dünyaya gelir. Şafii'ye göre bazen dört yaşında dünyaya gelir. Zühri'ye göre bazen yedi yaşında dünyaya gelir. وَنُقِرُّ فِي الْاَرْحَامِ مَانَشَهِ Sonra dilediğimiz kadar rahmi madde tutarız onu. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ تِفْلَ Sonra da bir çocuk halinde, terü taraveti üzerinde bir yavru, İçini kıcıklı, latif zarif bir çocuk halinde dünyaya getiririz. Tüm Sonra da siz tam kıvamınıza gelebilmeniz, ulaşabilmeniz, işe yarar hal ihraz edebilmeniz, sıktığınız taşın suyunu çıkarabilmeniz için siz belli bir noktaya doğru varmaya çalışırsınız. Wa min men Kimisi vefat eder müntaşa ulaşmaz. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدْدُ اِلَى اَرْزَلِ الْعُمُرِ Sonra bir kısmı da erzel-i umre gider dayanır. Belinin ağrıyacağı, ayaklarının ağrıyacağı, başının büküleceği, ihtiyarlığın kendisini mağlup edeceği, saçlarının ağracağı erzel bir hayata maruz kalır. لِكَيْلَى يَعْلَمَ مِنْ بَعَدْ عِلْمٍ شَيْئَةٍ Bu hale getirilir. Her şeyi bildikten sonra yeniden hiçbir şey bilmediğini, her şey olduktan sonra hiçbir şey olmadığını göstermek için çocukluktan başlatır, çocukluğa getirir. Her şeyi unuttuğu unutacağı bir döneme, her şeyi kaybettiği kaybedeceği bir döneme, bir kavis çiziyor gibi, bir arşiye ile görünüyor gibi doğar küçük bir noktadan büyür, büyür bir kavis verir. Ve sonra yine çıktığı noktaya döner. Bir çocuk gibi hayata gelir, bir sakallı çocuk gibi hayata veda eder, ayrılır. Her şeyi bildikten, her şeye nigahban olduktan sonra her şeyi kaybeder. Her şeyi sıfıra indirir eder. Ve sonra vater'l arda hamide ten feiza enzelna aleyha'l ma'e tezzat warbat ı Kerim. Nazirini göstermek suretiyle, baharda nasıl haşrüneşr yapıyor, sizi nasıl rahmi maderde bu duruma kadar getirdi? Tıpkı baharda büyüyen bulan, tam kıvamına gelen, tohum verecek durumu ihraz eden ve sonra kuruyan tohumunu toprağa bırakıp giden terhis olan nebatat ağaç gibi, havam gibi, sizde şu kulluk vazifesini ikmal ve şu müşrik alemde sizin nazarınıza arz edilen, teşhir edilmek üzere nazarınıza arz edilen şeyleri müşahede edip alkışladıktan sonra vazifeniz bitecek. Bir otun bir ağacın başındaki tohum gibi toprağa döküleceksiniz. Tohumlar nasıl zeminde döküldükten sonra neşülenme buluyor? Siz de yine öyle neşülenme bulacaksınız. E yahsabul insanu e yutrak suda Alam yakun nutfatan min maniyyinna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ajala min azwajayni dhakara wal untha alaysa dhalika bi ala an yuhya al bala wa nahnu ala dhalika min ash-shahidin zannediyor mu başı boş bırakıldı insan zannediyor mu bir tohum gibi yattıktan sonra yattığı yerde kalacak ay yahsabu al insan an yutrakasuda Alam yakun nutfe meniyin minnah Bashi boş bir meniden bir damla sudan yaratmadık mı Fecayetlağ da başı boş gibi geziyor görünen şeylerden onu yapmadık mı Summe kana alakaten derken bir alaka bir kan pırtısı oldu Fa halaka Allah onu yarattı tesviye etti istikamet verdi Ahsani takvim sırrına masar etti Sirat ve suret vahdeti içinde yarattığı en güzel mahluk haline getirdi. Fe ja'ale minhu'z zevcayn iz İki çift yarattı Allah celle celaluhu. Çift yarattı. Erkek ve dişi Allah celle celaluhu. Eleyse zalike biqadirin ala Sizi belli kademelerden, belli sıralardan ve merhalelerden geçirip bu vaziyete getiren, i'câ eden Hazreti Allah Ölüleri diriltmeye kadir değil mi? Bu ayete geldiği zaman Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bela ve عَلَى ala مِنَ شَاهِدِينَ buyuruyordu. Evet, biz de buna cemaat halinde şehadet ediyoruz ki bu icraat azime ve cesimeyi yapan Hazreti Allah Celle Celaluhu, yerde ve gökte binlerce tahavvülü bize gösteren, nazarımızı arz eden Hazreti Allah Celle Celaluhu, afaki ve enfüsî delâ ille, temsili ve nazirini bize göstermek suretiyle dışta ve içte müşahademize binlerce hadise arz etmek suretiyle bize kudretinin azametinin, ilminin, iradesinin ihtişamını gösteren Hazreti Allah öldükten sonra insanları ihya etmeye muktedirdir. Biz de buna şahadet ediyoruz. Cenabı Hak bu şahadet üzerine devam ettirsin. Bu şahadet üzerine ölmeyi muvaffak kılsın. Bu şahadet üzerine bizleri haşr ve neşr eylesin. Ahirette rezil ve rüsyah olmadan bizleri masum ve mahfuz buyursun. Huvallazi halakakum, summe yumitukum, summe yuhyikum, turcaun. O Allah ki sizi yarattı, sonra sizi öldürecek, sonra sizi ihya edecek ve sonra sizi kurbu huzurunda cem edecektir. Tahavvülattan İcraatının azamet ve cesametinden anladığınız şekle bakılacak olursa, ma hal qumulah bahtu qumilla kafsin vahide, sizin halkınız ve basınız sizin yaratılmanız yok olmanız, yok olduktan sonra yeniden bahtu bağdel mevtiniz tek bir nefsin yok olması var olması kadar Allah'a kolaydır. Allah icraatıyla bu işin kolay olduğunu gösteriyor size. Vaka. Allah'ın kudret ve kuvvetine göre zor ve kolay yoktur. Ama sizi sizin mikyas içinde ele alıyor. Şayet bir zorluk ve kolaylık düşünüyorsanız vellezi halagakum fümme yumitukum fümme yuhyikum ve ilehi turcaun Şayet bir zorluk ve kolaylık düşünüyorsanız sizin bidayette yaratılmanız, nihayette yaratılmanızdan, haşru ve neşrinizden daha zor değildir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri imana ve izana bizleri muvaffak eylesin. وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ sözüyle bize anlattığı Haşri, Mahkeme-i Kübra'yı, Uzma'yı hakkıyla kabul eden Salih Cumre'ye bizleri ilhak buyursun. Hayatımızı ona göre tanzim etmeye muvaffak eylesin. Burada atlaya atlıya Kur'an-ı Muhusul beyanın afakı ve enfüsü Haşh ispat mevzuunda kullandığı metodu nazarınıza arz ettim. Bundan sonra söylenecek sözleri siz de göreceksiniz. Sadece bunların şerhinden, tefsirinden ve tahsilinden ibaret olacaktır. Cenab-ı Hak rızası istikametinde düşündürsün, konuştursun, öyle yaşatsın, öyle öldürsün, öyle haş ve neş etlesin lillahi teala el fatih.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 Muhterem Müslümanlar, bir imtihan pazarı mahiyetinde önümüze açılan ve bu pazarda imtihana davet edilen bizler, bizim için fırsatlardan ibaret olan bir kısım hususları değerlendirmekle mükellefiz. Değerlendirmemiz ebedi saadetimizin temel esası, temel rüklüdür. Dünyaya bir kere geldik. Bir kere gittikten sonra geriye dönme yoktur. Bir daha avdet öbür alemde olacaktır. Burada dökülen tohumlar orada neşu ma bulacaktır. Burada ekilen her şey orada büyük bir mezruat halinde karşımıza çıkacaktır. Burada çekilen zahmetler Katlanılan meşakkatler orada uhrevi semerat halinde bize takdim edilecektir. Burayı değerlendirmek lazım. Bitinceye kadar, tükeninceye kadar burayı değerlendirmek lazım. Bizim için önümüze açılan, hakka götürücü, saadet yurduna iletici, vasıl kılıcı, bütün yolları değerlendirmek, bütün o yollara başvurmak, onların hangisinden Allah'a ulaşacağımızı intizar havası içinde hepsini behemalde değerlendirmemiz lazım. Cenab-ı Hak idrak ihsan eylesin. Hicretin 30 küsür üçüncü senesiydi. 33-34 üç, sene gibi bir zaman geçmişti. Medine-i Tahire'nin içinde, Suriye'de, Şam'da, Şam'ın bütün vilayetlerinde... Teçhizatına dikkat edilen ve ciddi bir hazırlık, havası durumu içinde bulunan bütün Müslümanlar yepyeni güçlü, kuvvetli, musallah bir ordu teşkil ediyorlardı. Yaşlı kadın, genç, ihtiyar herkes bu orduya iştirak etmek istiyordu. İslam aleminin sahil yerlerindeki durumu orada hazırlık yapan askerle baş başa bırakıp, biz kainatın fahrının köyü Medine'ye dönelim. Sakatı, yaşlısı, genci, ihtiyarı hatta kadınları bu sefere iştirak havası içinde heyecan ve helecan geçiriyorlar. Kollarına girerek evinden dışarıya çıkardıkları ve zor yürüttükleri bir insan var. Zorla ata bindirilmek isteniyor. Bu cihada iştirak etmek istiyor. Bu cihadı herkes mübecel bir cihat, bu fethi Allah'ın rızasını kazanmaya vesile sayıyorlardı. Yapılacak bu büyük cihad için Nebiler nebisi, sahih hadis ile tuftehün nel Kostantiniye, falan emel amiru amiruha, falan İstanbul fetedilecektir. Onu fetheden kumandan ne yüce ne âli cenâb, ne güzel kumandan. Onun arkasında o büyük serdarı dinleyen Fetih ordusu havası içinde fete giden asker, ne güzel asker diyor Allah Resulü. Herkes bu güzel askerin içinde yerini almak ve her kumandan nebiler nebisinin tebcil ettiği bu serdar-ı azam olmak istiyor. İlk bu mevzuda hamleyi yapan Hazreti Muaviye'nin oğlu, talihsiz Yezid olmuştu. İşte bu ordu içindi bu heyecan ve helecan. Bu heyecan ve helecanın olmasından belki 35-40 sene evvel, Medine tatlı bir gün yaşarken ata binemeyecek, binecek iktidara sahip olamayan o yaşlı insan, şey burnunda 30 küsür yaşında bir delikanlıydı. Nebiler, nebisi Medine'ye teşvik etmişti. Hicret dediğimiz İslam tarihinin başlangıcı olmuştu. Allah Resulü yer, yurt, köy değiştirmiş. Site İslam devleti teessüs etmişti. Garip bir deve Medine'nin sokaklarında dolaşıyor. Beni zahid Oym'anın Oymağ'ın önünden geçerken zimam tutuluyor. Akiminden ya Resulallah deniyor. Deve serkeş deve gibi. Başını dikmiş, başka tarafa gidiyor. Derken beni Haris İbni kapısına gidiyor. Derken beni Beyaz'ın kapısına gidiyor, hiçbir yerde durmuyor. Herkes yalvarıyor, yakarıyor. Herkes ya Resulallah akimindenâ diyor. Allah Resulü خلُوا سَب۪يلَهَا فَاِنَّهَا مَأْمُورَهَ Bırakın deveniniz zimamını. O bir memurdur, bilir ne yapacağını. Nihayet Nayet bir kapının önünde çöküyor. Bu Beni Neccar İbni Malik'in kapısıdır. Deve Beni Neccar'ın harabesinde çökünce, Resul-ü Ekrem'in önünde keyfinden ne yapacağını bilemeyen, o aşkın bir delikanlı arzı idare eder. Biz bunu Ebu bilen sarı olarak tanıyoruz. Halid ibni Zeyd olarak biliyoruz. Bir iki sene evvel yetmiş kişinin içinde akabede, Resul Ekrem'in elini sıkmış, gel demiş ya resûl Allah. İşte geldi, öyle gel demişti ki evine kadar geldi Allah Resûlü Sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz misafir, Medine'nin umumu ahvale gören garibi, Ebu Eyyûb-ül Hazretlerinin evinde misafir kalır. Evlenmişken dul kalmış insan, anne görmüşken yetim kalmış insan, himaye görmüşken amisiz kalmış insan, Ana, baba ve hami yerine her şeyini Allah'a vermiş, Allah'tan bekleyen büyük insan. Ebu Eyyubül Ensar Hazretlerinin evinin alt katında. O muhteşem enkazın yerinde, Resulullah'ın aşıkı Osmanoğlu, Kâgir'i bir bina yapmıştır. Kubbeyi i Hadra'ya yakın o binaya her görüşte hala Ebu Eyyubül Ensar Hazretlerinin evine Nebiler Nebisi'nin teşrif ettiği o günü hatırlarız. Cenab-ı Hak görmeyen gözlere de nasip etsin. Medine'nin toprağını göze sürme çekmek, gözden günahı götürür, Allah herkese müyesser kılsın. Ebu Eyyub ne yapacağını bilememekte. Resul-ü Ekrem evin alt katında, üst katında bir gün kendi kendine gelir. Ben üstte çocuk çocukla meşgul olurken, bu ayağımın altındaki taban çatırdarken, ses çıkarırken, kim bilir Allah Resulüne kadar rahatsız oluyor. Hemen duyduğu için de hissettiği dakikada aşağıya iner. Ya Resulallah af buyurur. Büyük hata ettik. Lütfederseniz üzerimize çıkmanı istiyoruz, ısrar ediyoruz. Allah Resulü çıkmak istemez. İlhah neticesinde üste yaşamayı kabul buyurur. Üste Allah Resulü, atta Ebu Eyyubil Ensari. Allah Resulü'nün mübarek ayağı onun omuzları üzerindedir. Şehadete kadar, Anadolu'ya kadar yağız atların üzerinde Anadolu'ya kadar gönderecektir Allah Celle Celaluhu. Ebu Eyyubi'l Ensari hayatında cihattan dur olmamıştır. Resul-i Ekrem hayattayken Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te her yerde bulunmuş. Dudağından sık sık dökülen bir cümle vardı, herkes ondan onu duyardı. اِنْفِرُوا خِفَافًا bi وَجَاهِدُوا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ Yaya olarak ağır yüklü veya hafif yüklü. Sahip bulunduğunuz imkanlarla Allah yolunda cihad edin, seferber olun. Neye maliki iseniz onunla cihad ediniz. Nefise malla, canla Allah yolunda cihad ediniz. En çok söylediği söz bu idi. Hz. Ali ve Muaviye meselesinde Hz. Ali'nin tarafında bulunuyordu. Mesele sulhla bertaraf edilince, fitneye sebebiyet vermemek için o da o tarafa biat verdi. Fitne olurum diye endişe ediyor, titri, titriyordu. Bir gün İstanbul'u fethetmek üzere, Yezit Kumandası'nda bir ordu teşkil edilince bu orduya katılmayı arzu etti. İşte yetmiş yaşındaki insan, aradan 30 küsür sene geçmiş, hicretin delikanlısı şimdi ata binecek güçte de değildir. Ama bütün ruhunda cihat yapma, mücadede bulunma, zevki, şevki vardır, enerjisi vardır ruhen ihtiyarlamamıştır. Çocukları, torunları vardır, belki torunlarının çocukları vardır. Ama yaşlı adam ruhen gençtir ve cihad etmek istemektedir. Iple bağladılar? Hevdece koydular, İstanbul önüne kadar nasıl geldi bunu bilmemekteyiz. Ama atın üzerinde duracak kadar bir güce bir iktidara sahip değildi. İstanbul önlerine kadar geldi. Ve basit savaş, İlk tabiye harbi esnasında da ağır yara aldı. Yara aldı ve ruhunu Allah'a teslim edeceği dakikaları beklemek üzere uzandı. Yezid kumandan ordunun kumandanı geldi. Mâ hâcetüke ya Ebu Eyyûb. İhtiyacın nedir dedi. Bu dakikada insana ihtiyacın nedir diye sorulsa, herhalde der ki beni kafirin çizmesi altında bırakma. Çocuklarıma söyleyin şunu yapsın. Evlatlarım şöyle essinler, kızım şöyle yapsın, hanımım böyle yapsın. O bunları demiyor. O tarihin kulağına küpü olacak şu sözleri söylüyor. İzhabu bi cisman hada ba'idan ba'idan fi ardir rum. Thumma dfununi hunak. Beni şöyle alın. Götürebildiğiniz kadar Rum'un içine doğru götürün. Götürdükçe götürün. Müsademe yapın götürün. Rum'un içine gömü verin. Bu ordu İstanbul'u fethetmese, bir gün bir Fatih ordu gelecek. Ben o Fatih ordunun kılıç yakırtılarını duyacağım. Atlarının kişilemesini duyacağım. İşte bunu duymak için beni götürdükçe götürür. Yezid, bütün Yezidliğine rağmen, Allah Resulü'nün memandarını omuzuna alır vefat ettikten sonra. Başlarına dökülen kaynar sulara rağmen, Baiden Baiden'li sözüne uyarak, Götürdükçe götürün, Rum'un göbeğine kadar götürün. Ben Fatih orduların, Fatih atlarının kişnemelerini duyacağım. İstanbul'a, Rum'a en yakın yere gömülür. Bugün metfun bulunduğu yere yakın bir yere gömülür Ebu Eyyubi'l Ensari. Yezid ordusu Fatih ordu olamaz. O Fatih ordu Osmanlı'nın içinden zuhur edecek. Padişahıyla, serdarıyla, Ulu Batlı Hasan'ıyla Fatih ordu Osmanlı'nın içinden zuhur edecek. Arabın yahız atı oradaysa Türk'ün atı buradaydı. Orada o serdar varsa Osmanlı'nın içinden Hazreti Fatih zuhur edecek. Allah bu şerefi bazı aziz millete nasip edecek. Fatih İstanbul'u fethetti. Ezanlar okuttu. Kişniyen atların sesini duydu veya duymadı. Şurası muhakkak ki her gün yüzlerce minareden Allahu ekber Allahu ekber semaya doğru namı Muhammed şahval açınca Ebu Yubelan sarinin tebessüm eden dudaklarından şunları duyuyoruz. Sadakallahumma vaadana ve rasuluhu. Allah celle celaluhu bize vaad ettiği şeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize vaat ettiği şey doğru çıktı ve biz bugün onu müşahede ediyoruz. Allah'ın rahmet ve gufranı, Ebu Ayyübü'l ile beraber bütün mücahidinin ruhu olsun. Neydi bu tehalük? Neydi bu melekelere iktiham Neydi hayatı istihkar ettiren husus? Neydi evlat-ı terk ettiren mesele? Neydi o yaşta ata binmeye zorlayan? Ve at üzerinde İstanbul önlerine kadar kendisini getirten? ve neydi beni düşmanın içine gömündedirsen neydi acaba atın kişnemesinden duyduğu hazın manası bütün bunların verasında inandığı bir saadet yurdunda selamet evinde Allah'ın rızasını kazanma Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam'ın turfanda hurmalarla donatılmış mukaddes sofrasına oturma Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'la beraber olma Haşle neşle inanma, öldükten sonra bazu badel inanma. Hakiki hayat ve saadetin, kafirin dediği gibi, iniye illa hayatın dünya ve manhulü mübôsün değil. Belki hakiki hayat, hakiki saadet, hakiki selamet, ahiret yurdu olduğuna inanma. Bu tahâlükler onu zorlayan, bu maliki iftâmi onu zorlayan husus olmuştur. İnsanlar öldükten sonra dirilmeye inandıkları nisbetle mahallik taham ederler. Meşakkatlere katlanırlar, hayatı istihkar ederler, milletlerini, millet fertlerini düşünürler, kendilerini düşünürler. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, yığın yığın saadet ve selamet intizar eden, fakat saadet ve selametin yolunu kaybeden, 20. asırda başı bozukça cemaatler haline gelen, ve her birisi ayrı bir vadide bir tuğyan içinde bocalayıf duran şu serkeş cemaate hidayet buyurmak suretiyle tariki müstakimi ihtiraesini hidayet eylesin ve sonra darus vasıl kılsın ela inna ahsana'l kelam ve aflan nizam kelamullahil melikil azizil alim كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمعالم المحسنين صدق الله العظيم بارك الله الحمد لله الحمد لله Aşhed an la ilahe illallah ve aşhed an Muhammedan arduhu ve rasuluhu Nabiü'l-Müteber, tağziman lı Nabihi ve tekrimen lı fakamet şan sıfii. Fakal Allahu azza ve jalla min qa'id min على ve âmira. İnna Allah ve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 ve anı sestte ilbaakiyeti laşeretil mubşerah ve anı sḥabet ve tabiğin ala xiyar minhu wa alabrar ve slemetisti min kâthera nila yôm ilḥşr ve alqrar Allah Allahın kulları Allah'a karşı çok saygılı olun sizi nimetleriyle perverdi eden Allah'a karşı saygılı olun. Sizi ahseni takvime masariden Allah'a karşı saygılı olun. Sizi hayvanatı saireden ayıran Allah'a karşı saygılı olun. Sizi akılla, fikirle hayatı tanzim imkanlarıyla serfiraz kılan Allah'a karşı saygılı olun. Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. İnna Allahi emru bil adli vel ihsani ve Muhakkak Allah, adaletle emrediyor. Sizin anladığınız şekilde değil, Kur'an'da tarif buyurduğu hayat tarzıyla, en geniş manasıyla ihsanla emrediyor. Rabbi Kerim'i görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi sağınızda, solunuzda, önünüzde, arkanızda, binlerce hadiselerle mevcudiyetini size hissettiriyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlığınıza bir şey vermekle, Yüksek İslam dininin ufkunuzda bayraklaşması istikametinde, yakın daireden başlayıp servetinizi sarf etmekle. <gülüyor> Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, İslam'ın, Kur'an'ın ve mübelliği Kur'an olan Resûl-ü Zişan'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, bir sürü eğri-büğrü yol içinde tek doğru yol olan sırat-ı müstakimi bulasınız. Kur'an'ı yaşayasınız, emr-ı eman içinde cennete dahil olasınız. اَكِمِ الصَّلَاهِ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْحَانِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرْ والله يعلم ما تسمعون صدق الله العظيم. <سؤال> the wounded